Allah Allahu ve Fi Hakim. Ve men zikri fe a'ma. al tevhid eden, gönülleriyle Allah'ı seven, Allah'ın birliğine inanan ve hakkın vahdaniyetini tasdik edenler Serdar-ı Enbiya Resul-i Kebir'e seviyor. Hikmet olan Hz. Muhammed Aleyhissalatu Her şeyinden ziyade severek imanını kemale erdiren, kıyamete inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olan müminler, aşık u sadıklar. Dünyada en büyük bela iki şeye muhta olmaktadır. Birisi Allah'ı unutmak, birisi ölümünü düşünmemek ve ölümü unutmaktadır. Bir kimse bu iki muazzez şeyi unuttu mu, o kimse bu alemden azab-ı ilahe müstahak olur. Birisi Allahsız bir gönül, imansız bir kalp, secdesiz ve şükürsüz bir vücut. Diğeri ise vuslat ı cemale giden yolu unutmak. Çünkü ölüm babında müminler için korkulacak bir şey yoktur. Allah Celle Hazretleri kitab-ı keriminde ilan etmiş. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاَ اللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Agah Bu alemden sonraki alemde, hem de bu alemde, benim dostlarım için ne bıraktıklarından bir endişe, bir keder, ne gittikleri yerde bir korku vardır. Bilmediğimiz bir aleme gideceğiz. Bu alemi Kur'an-ı Kerim burada, ariz amik, geniş geniş malumatlar, derin derin malumatlarla bize haber vermekte. Çünkü, Dünya hayatı yolda giden bir yolcunun bir ağaç gölgesinde bir miktar durup eğlendikten sonra tekrar yoluna devam etmesine benzer. Yani hayatın miktarını şöyle tarif edebiliriz. Şairin dediği gibi ana rahminden çıktık pazara, bir kefin aldık döndük mezara. O kadar kısa. Dikkat edersek cenaze namazının ezanı ve kameti yoktur. Onun ezanı ve kâmeti çocuk dünyaya geldiği vakitte okunur. Ezanı sağ kulağa, kâmeti sol kulağa. Manası şudur ki ezanla, kâmetle namaz arasında ne kadar fark vardır? İşte dünya hayatı bundan başka bir şey değildir. Çocuk dünyaya geldi, ezanı okundu sağ kulağına, sol kulağına da kâmet edildi. Namazı kalmıştır. Namazı da musallaha da kılınır. O kadar kısa. Fakat bu kısa hayatın manası gayet de büyük. Onun için ölüm babı kafirler için korkuludur. Zira bir kuşun kanadı kırıktır. O kuş kafesten çıktığı vakitte halaka mahkumdur. Müminlerin her iki kanadı vardır. Kafesten mu? onlar uçarlar. Damdan yani kafesten, tuzaktan kurtulmuş demektir. Alay-i illiyyine varamasalar da muhakkak yükselirler. Elbet ki müminler içerisinde hakkın sevdikleri ve hakkı sevenler vardır. Allah zaten bir kulunu sevmeyince okul Allah sevemez. Allah bir kulu dinine, imanına layık görmeyince okul itikat ve iman edemez. Allah diyor yine sureyi insanda ve ma teşâûne illa en yâşâ Allah. Siz dilemediniz ben diledim diyor Cenab-ı Hak. Sizin hidayetinizi ben diledim. Kimi severse Allah kimi severse ona Allah dedirir. Hak az Allah diyebilir. Hak ağız, hak konuşur. Hak göz, hakkı görür. Hak kulak, hakkı dinleyebilir. Ölüm babında müminler için musate Cemal vardır. Başlangıç oradan başlar. Bu alemde ölmeden evvel ölenler vardır. Mutu kavle ente mutus şınlamasır onlar. Onlar bu alemden hak ile hak olmuşlar. Hakkın bezmine dahil olmuşlardır.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 Rebi dediğim ilk vahadan bahsettim sana. Rebi ilk vah. Bütün mahlukat yani yere ekilen mezruat kendisini toprak haricine verir. Kıyamet gününe kadar Ezrail'in kılıcıyla biçilenler, amel sandığına yerleştirenler mahşer gününde hepsi birbirine yo verecektir. Özünü dışarı çıkaracaktır. İnsanlar kapalı, tanınmaz bir tohum gibidir. Hepsi birbirine benzer ama o gün... Meyvanın dışarı verdiği vakitte herkesin ne olduğu meydana çıkacaktır. Mahşer gününde. Sırlar meydana çıktığı vakitte. Bu alemde ellerini öptüğümüz bazı zevatın yüzlerine tüküreceğiz. Tükürülecek. Eyvah ben bu eri bir kutsuya ezan etmiştim, öpmüştüm. Ağzım kirlenmiş. Yazıklar olsun sana. Sözünün eri. Allah'ın eri değilmişsin. Sözünün eri değilmiş Bunu söyleyeceklerdir. Müminlerin kafesi yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye müminlerin kafesi Allah'ın dostudur, velisidir. Yani senin Türkçe anlayacağın evliyadır. Evliya velincemidir? cemidir. lügat-ı meşhur olmuş böyle anlatabiliriz. Allah'ın velileridir, Allah'ın dostlarıdır. Bütün la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler. La ilahe illallah demiş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 Yani her la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Vereti günahkar olsun, asi olsun, asim olsun. Allah'ın dostudur. Bütün müminler Allah'ın dostudur. İki kısımdır. Bilayeti amme, umumi hilayet. velayeti hassa. Bir de onların içinde has olan evliyaullah vardır ki onlar hak ile hak olmuşlar, hak meclisinde bulunmuşlardır. Bu alemden hak ile sohbet etmişler. Bir vakıtlarını dahi haktan gayri bir zamanda geçirmemişlerdir. Haksız geçirmemişlerdir. Allahsız bir anları yoktur onların. Hatta Muhammed Behati Nakşibendi Kadasallahu Sırahül Ali Hazretleri diyor ki bir an ben Resulullah'ın cemalini görmesem yahut biz tendir sınıfında olan velileri işaret ediyor. Bir an Resulullah'ın cemalinden dur olsak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 Güzel gözlerinin nuru da çekilebilir, gül sinması da serdi kamette de bükülebilir. Fakat Allah sevgisi böyle değildir. Bu aşkı mezalli ve sevdiğin maşuğunun her emrini dinlemeye, her emri infaz etmeye hazırsın. Seni yoktan var eden, bir katilen meniden halk eden, ana rahminde, hayis kanıyla, kudret fırçasıyla seni istediği şekle koyan, gözlerip gösteren. Kulak verip işittiren, ayak verip yürüten, el verip tutturan, lisan verip söyleten, yazdıran, çizdiren ve seni bütün mahlukatın en mümtazı olarak yaradan. Bütün mahlukat senin emrine verilmiştir. Cennet, cehennem, kürsi, arş, her şey senin için yapılmış. Hatta bir hadisi kuside, ey beni adem bütün mevcudatı senin için halkettim, seni kendim için halkettim diyor ve ilan etmiş. Şöyle ilan etmiş. Eslahü billah. Rabbakulecün ve inse illa aleyh Biz görünen ve görünmeyen kuvvetleri, insanları ve cinnileri ve melekleri ancak beni bilip bana ibadet etsinler işi halka iletmiş diyor Cenab-ı Hakcelle ve tekaddüs Hazretleri. Bir takım melekler vardır, onların vazifeleri vardır. Hükümet-ı Rabbaniyenin memurlarıdır. Fakat cinlerle insanlar mucarret vazifeleri Rabbi bilmek, Rabbi bulmak, Allah'ta olmak, Rabbi'le olmak, Allah'la olmak. Allah'lı bir gönlle malik olmak şerefi insanoğluna verilmiştir ki Evveli Adem'dir, Allah'ın halifesidir. Adem Adem'el Esma'ya malik olmuştur. Senin tabi olduğun peygamberin ki cümle peygamberi ona tabidir. Cümle peygamberlerin Seyyidi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Rahmetelil Alemin'dir. O hem Esma'ya, hem sıfatı es hem Zat'a aşinadır. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hakkında Cenab-ı Hak kitabı kitab-ı keriminde çok birçok ayetleri indirmiş. Anlayanlar ve görenler Resulullah'ı Resulullah'ın nurundan istifa ederek Resulullah'ı görmüşler. Nur olmayınca peygamber görülmez sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice'nin kocası iyiydi. Fatime Tüzzehra'nın babası iyiydi. Amine'den doğdu, Abdullah'dan oldu. Kendi Mekke'de doğdu. Medine'ye hicret etti. Bunu bile peygamberi bilmek manasına değildir. Bunları daha çok kendi kavminden olup peygamberi inkar eden Ebu Cehil bile bilir. Sen Resulullah'a ne zannediyorsun? Habirim sana bakıyorlar seni göremiyorlar diyor. Okuduğum ayet de kerimede irazi zikir bir manası bir tefsiri de Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan yüz çevirmektir. Kur'an'dan yüz çevirmektir. Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan yüz çevirmektir. Çünkü ümmül müminin Hz. Ayşe radıyallahu anh'a validemize sormuşlar bize peygamberi tarif et anne demişler. Kur'an'ı okuyunuz, Kur'an neyse Hazreti Muhammed Mustafa odur demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi iki büyük musibet. Biri Allah'ı unutmak. Ki işte bu. Ve ben aradı an zikri. Bizim zikrimizden her kim ki yüz çevirdi. Hak çevirmeyince kul çeviremez. Hak ismini tar değiller. Defteri imandan siler. Asiler defterine kaydeyler. Hani ben ekseviye söylerim ama senin imanın kemale irsin için söyleyeceğim bu sözümün. Bir delilini, bir şahidini, bir tanığını getireceğim sana. Patronlar iki kısımdır. Bir patron vardır, emre altında bulunan. Aman, elinizin altında bulunan kimselerin hak ve hukukuna râed ediniz. Bahusus anne, baba, kardeş, evlat, aile, hisim, akraba, çalıştığın ekmeğin, Devlet kapısı devlete, millet kapısı millete. Bu ekmeğinizi tazim ediniz, tazim ediniz. Münkirlerin, nankörlerin akıbettiği felakettir. Sen onlara verilen saadete hiç nazar etme şimdilik. Akıbettiği felakettir ve nedamettir. Evvâ meleket eymaniküm. Peygamberin son sözü sallallahu aleyhi ve sellem'in. işte tavsiyem Allah'tan korkunuz ve elinizin altında bulunanlara iyi muamele ediniz. Hakkın istediği gibi muamele ediniz. Allah'ın istediği gibi, nefsin istediği gibi değil. Nefsi gördü mü hak çıkar. Evet. İki türlü patron vardır. Birisi kendi kılmaz. Dinsiz de öyledir. Dinsiz de iki neviyidir. Birisi inanmaz, inanan müminle tecavüz eder, imanına tecavüz eder. Biri inanmaz, inananın itikadına hürmet eder. Bu ötegene nazaran bu hayırlıdır. Akıbeti hayır olabilir. Bazı patron vardır, kendisi namaz kılmaz ama kılana ses çıkarmaz. Mani olmaz. Ama namaz kılan mümin de onun önündeki bulan mümin bunu suyu istimal etmemelidir. O doğru olmaz. Müminliğe yakışmaz. Geçiyoruz. İnceliğini ne demek istediğini anladım. Namazmaya gidiyorsun, yarım saat soğuklarda eriniyorsun, havaya bakıp geçiyorsun, haram olur. Kis bir ticaretinde sakatlık yapmış olursun. Haram mücadele domuzu yitemek değildir. Haram mutlaka şarap içmek değildir. Kulun hakkına tecavüz dersen domuz etinin de berbattır, o şaraptan da berbattır. Aman kul hakkı, aman kul hakkı, aman insan hakkı, aman kafir hakkı, aman hayvan hakkından kaçırınız. Süratle kaçırınız. Geçiyoruz. Bu zat kendisi kılmazmış ama mahitinde bulunan işçilerine namaza müsaade edermiş. Birine gidiyorlarmış, dedi ki patrona işçisi, efendim müsaade misin ben şurada bir namaz kılayım demiş kin namazını. Hemen farzlarım demiş. Farz klip çıkayım dışarıya demiş. Hadi çabuk ol demiş. Fazla oyalanma demiş. Kendi caminin kapısında oturmuş Hazı. Adamı içeri girmiş. Namazı kılmış. Çıkmaz. Biraz vakt uzamış. Ta acıbetmiş, etmiş. Cereki patron nedir bunun hali diye. Ve caminin içerine seslenmiş. İşte Hasan yahut Fevzi. Efendim demiş. Ne yapıyorsun demiş. Namazı kılmadın mı? Namazı kıldım ama beni bırakmıyorlar dışarı demiş. Allah ve demiş. Camide kimse yok seni kim bırakmıyor deyince şu cevabı vermiş. Seni içeriye bırakmayan beni dışarıya bırakmıyor demiş. şimdi de içeri giremiyorsun ya. Üstelik duruyorsun işte. He? Bazı görüyoruz mesela cenazeye getirip oraya koyuyor babasının cenazesine. Kendi bu tarafta duruyor. Yani zahirde o kılmadı zannedersin. Hakikatte sokmazlar içeriye. Zahirde namaz kılmadı dersin. Hayır. Hak hangi kulu kabul ediyorsa onu alır. Huzuruna alır. Sen kulken kendi cinsinden sevmediğin adamı huzuruna almazsın. Allah sevmediği kullarına huzuruna almaz. Onun için eğer namaz kılıyorsan, bu nimete erdinse, oruç tutuyorsan, bu nimete erdinse bu nefsinden bilme. Allah'tan bil. Ve ma esâveke min hasendin fe Bütün haseneler, güzel şeyler Allah'tandır. Seviyeler nefistendir. Ede bakımındandır bu. Seviyeler nefsindendir. Kötülükler, fenalıklar nefsindendir. Haseneler, güzellikler hep Allah'tandır. Onun için Hak Teala kimin huzurunu alır. Sen zannetme ki o camiye gelmeyen kendi gelemiyor. Allah huzuruna kabul etmez. Efendi bundan cebir çıkmaz mı? Çıkmaz. Cebir çıkmaz bundan. Allah dilerse alır seni huzuruna. Ve dikkat buyurunuz. Bir ispatımız daha var. İslamından evvel isimleri şimdi tepsi edilen ve hutbelerde okunan ve İslam'da adalet sembolü gösterilen Ömer gayet de İslam'a düşmandı. İslamından evvel. Müslümanlar yaptığı ezgeli cephayı hiçbir şeye layık görmüyor. İmandan çevirsin ve döndürsün diye. Ve kendisi anlatıyor zaten. Diyor ki, İslamından evvel iki haletimi hatırlarım. İki halimi. Birisine gülerim, birisine ağlarım diyor. Ve şöyle ifade ediyor. Güldüğüm şudur. Hamurdan ilah yapardık. Elimizle hamurdan ilah yapardık. Sonra karnımız acıkır taptığımız Allah'ı yerdi, karımız doyurdu. Buna gülerim diyor Hazreti Ömer. Hazreti Muhammed gelmeseydi sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızından evlenirdin sonra. Sana insanlığı gösteren sembolün o. Nuru ilahi, mirat hak olan Muhammed Mustafa. Sana akı karayı göstermiş. Senin insanlığını, senin ve benim insanlığını bana talim etmiştir. Ağladığımda şudur.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 O küçük elleriyle benim sakalımın sakalıma düşen toprakları silkeliyor. Ben bu koca ellerimden boğuyordum. Ona ağlarım diyor. İslam'dan ne gelen bu? Ve İslam'da en müthiş düşmanıydı. Sen Ömer'in bu haline tacübedir şaşırma. İslam'dan önce Ömer bahsediyorum. İslam'dan sonra da Yallahu an. Ashere ibi beşşere Adalet sembolü. Nasıl ki Hazreti Muhammed'e bir adetti, Ali oldu yüceldi. Bilal-i Habeşi de öyle bir köleydi, Ali oldu, yüceldi. Ebu Cehil, Kureyş'in eşrafıydı, alçaldı. Hazreti Muhammed'e kim tutunursa sallallahu aleyhi o Ali âli olur. İzzet Allah'ın ininde ve Resulullah'ın inindedir. Şu oturduğun yeri dahi borçlusun. İstanbul İstanbul'a fede olmayacak demiş, işaret etmiş. Senin abay-ı gelmiş, buraya fedet etmiş, sen oturuyorsun burada şimdi. Bu emre vermesiydi, di, buraya edemezlerdi. Olmaz da bu iş. Öyle nimel demiş. Ne kadar güzel emirdir oraya zaptedem demiş. Ne güzel askeri vardı, ne güzel askerdir demiş. Seni met sena eylemiş. Onun işaretiyle gelmişler buraya. Bu hadiste masada olalım, masada olalım diye gelmişler. O bu söylemeseydi gelmezdi abi buraya. Gayet metin kallere vardı bunu. Dişleriyle tırmandılar kaleye. Uçaklarını sokup çıktılar kaleye tırmandılar. Oku bak İstanbul'da halinde. Kaç yüz bin şeydin var biliyor musun İstanbul haricinde her şey Hazreti Muhammed'e koştular. Allah Allah. O çağırmıştı, gelin diye. Zahirde Fatih Muhammed Handi fakat batında <gülüyor> ilk işareti veren Mahmub-i Kibriya, rahmetüllâhın Muhammed Mustafa'ydı. Sen Ömer'imle hatta konuştuğum sözle kabahatlandırma. Kendin bir düşün bakalım. Eğer evladını İslam İman sahibi, insanete halim yetiştirmedin Ömer çocuğunu gövmekle dünya hayatını ona zehir etti, ahiret hayatını kazandırdı. Sana verilen evladı sen böyle din ve diyanet ve iffetle ırz ve namusu bildirmedin Allah'a tanıtmadınsa, insanlığa hizmeti bildirmedin onu ebediyen boğdun sen. Ahirete harap çünkü, ahirete harap. Ömer'in boğduğu dünyaya mahsusu, bitti oldu hiç günah, şirka dağılmadan çocuk gitti, ahirette alay illiğine vasıl olur. Senin evladın seni yetiştirmedin böyle. Ömer'in vakti, cahiliyeti, şirk halinden daha kötü yaptı. cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mütemadiyen dua ediyordu. Ya Rabbi, iki Ömer'le birisiyle benim dinimi te dinini teyit eyle. Bana yardım kıl, ensar kıl bunları. Bu iki Ömer'den birisi Ebu Cehil... Birisi Ömer İbni Hattab'tı. İkisinin Ömer. Ve o güne kadar Kur'an'ı dinleyen Ömer İbni Hattab, Kur'an'dan bir şey anlamamıştı hiç. İman edeceği gün kardeşine vurduğu toka üzerine kardeşine yıkıldı. Ömer kılıcını kesitmek üzere kardeşin düştü. kısa yaradığından bakın gidecek. Ekseviyesi biliyorsunuz. Kız başladı okumaya yani kız kardeşi Ömer'in. Tâhâ mâ enzelnâ aleyke'l-Kur'an li teşgâ illâ tezgîrten li men yekşâ tenzîlen min men halakal ardı ve semâvâtil ula. rahmanu alel arşi sevabını okuyunca Ömer'in elaya titredi. Ve kılıç elinden düştü. Bu okuduğun senin nedir dedi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın getirdiği Kur'an'dır dedi. Beş günler bunu dinledim böyle şeyleri duymadım, anlamadım dedi. Dua müstecavı olmuştu. Allah huzuruna öner kabul olmuştu. Anlamaya başladı. Ve derhal... Resulullah'ın huzuruna vardı ve imanla müşerref oldu. Kısık yasla ne oldu? Sözlerimin, sözlerimin şahadetini ve tanıklığını bulanla söylüyorum size. Allah yoluna geldiysen, cami yolunu buldunsa, Muhammed kokusunu aldınsa, Allah'ın sana olan hüzün Allah'ın sana talebidir o. Resulullah'ın talebidir. Seni müjdeliyorum, beşaret veriyorum sana. Akıbetin hayırlacaktır. olacaktır. Akıbetin hayırlıdır. Yalnız, Allah'ı incitme, peygamberini gücendirme. Sözün sözün doğru olsun. Hazreti Resulullah'a layık ümmet ol. Onun efsa ve harekatı gün gibi aşikardır. Bizim için Hüsvetü'l-Hasene'dir. En güzel nümune intisaldir yani. Ona ittiva ile. Afür, kerem, mürüvvet, musibete sabır. Seni mahrum edeni sen mahrum etme. Hazreti Muhammed'e tabiysen. Sana zulmedeni sen affet. Seni terk edeni sen terk Peşinden gireceksin. Hak yolunu çağıracaksın. Dilinden söyleyeceksin. Tatlı konuşacaksın. Yüzün tatlı, dilin tatlı olacak. Allah'a çağıracaksın. Allah. Okudum ayet-i kerime ve arada anzikri. okudum ayet-i kerime azim bir ayet ve inadır. <gülüyor> Kur'an'ın hepsi azimdir. Allah'ın isimlerinin hepsi azimdir, büyüktür. İsmi Azam hangisi diye sormuşlar bir belirliullah'a. Bana küçüğünü gösterin ki ben size büyüğünü göstereyim demiş. Hepsi şey azimdir Allah'ın isimlerinin. Kitabullah'ın her ayeti azimdir. Meğer ki kalbinden perde-i gaflet bile hak sana konuşa, hak sana Kur'an'dan suna, hak sana Kur'an'dan tat vere, lezzet vere, ibadetten zevk vere, Hazreti Muhammed'ten zevk ya. vere. Ve ben arada an Bizim zikrimiz olan Hazreti Kur'an'dan ya Habibi Muhammed Mustafa'da her kim bir çevirirse ona dünya hayatını dar ederiz. İşte Allah'sız bir gönül, muhabbetsiz ve Muhammedsiz bir kalp. Dünya'ya dönüşün zehir olur. İsterse kaftan kafa hükmetsin. Zevk duyamaz. Lezzet bulamaz. İlle zevk ve lezzet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu tağamın tuzu gibidir.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 Zira bir göz ki olmaya ibret anın nazarında, ol düşmelidir sahibinin baş üzerinde. İbretsiz göz, başında taşıdığın düşman gibidir sana. Ama kalbe iman girdi mi, Lisan'a İslam girdi mi, kalbe iman girdi mi, ilkan girdi mi, nereye bakarsan göreceksin. Ölmeden evvel kıyameti görmek istiyor musun? Haş işte ilk bahara bak şimdi. Bütün her tohum içindeki meyvasını dışarı verecek. Gülle sıdan ayrılacak. Kıyamette böyle olacak. Bölük bölük fevç veşk huzuna yedirilecek. Bir kısım var muttakiler. Haktan korkanlar. Allah'a sevenler. Allah. Onlar Resulullah ile beraber. Sallallahu aleyhi ve nahşurur muttakiler ile rahman veftan'a muttakileri biz bineklere bindirerek evet, bahşe yerine sövke ederiz. Önde evet. Resulullah. Çünkü inne ekrem eküm indallaha gün. içimizde en kerimimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onunla beraber. maşid dar olun. İman yok çünkü. Hep söylediğimiz gibi, dinlenen kalp dinlenir. Yani ne demek bu? Din sahili olan kalp dinlenir, sefaye girer. Dinsiz kalp dinlenemez. Dinsiz kalbin başı da rahat etmez. Milyonlara bağlı olan kişiler var, dinsiz olduğu için her yerden, her zevkten zevk kalacağını derken nedamet duyuyorlar ve nihayet intihara gidiyorlar. Neden? Allahsız kalpsin. Allah sana senden yakın. Sen hakkı gökten arıyorsun, Kendi de bulsana. Sana ne güzel refik senin için cenab Hak. Ve ne güzel senin için yardımcı. Ne güzel vekil. Seninle beraber her yerde. Bunu görebilirsen günah işleyemeyeceksin ama. Hatta kendi başına bazen insanlardan sakındığın şeyleri kendi başına yapamazsın sonra. Bunu bilirsen eğer. Hani biliyorsun ya Baezid-i İslami diyor ki ben bir gece ayaklarını uzattım yatıyordum. Baezid-i Tayfur, Aga sallallahu aleyhi ve Bana hitabı ı izzet vuku buldu. Sessiz, sözsüz, safsız, cihetsiz. Ey Baezid! Padişahın önünde böyle uzanıp yatabilir misin? dediler. Hemen kal toplandım İnsan cizli olan, hakikaten edeb meselesi. İnsan yaşlılığı insanın önün geçemez. Yaşlı bir adamın önünde ayağını uzatamaz. İnsansa eğer, yaşlıdır, gün görmüştür. Senden ve benden fazla Allah demiştir. Bizden yaşlı ise eğer. Ey yaşlı, sen de küçüklere günahkar olarak görme. Seni kadar günah işlermişler, küçükler. Yaşları küçük daha onları. Ey kafirle konuşan, akibetini iman edebilir. Kirik görme. Allah için bu zet başka. Hakka daveli ve dua ile. Sonra son nefesinde bakarsın benim imanım elinden gider. Kafire iman tacı giydirilir. Son nefese kadar çünkü. Acaba anladık mi? Bir günah işleyeni işittiğin vakitte onu hemen ayıplama. Düşün onun yaptığı günahtan bir günah benzer günah sen yapmışsındır. Yapmadım. Yarın yapmayacağını ne mualumdur. Daima hak korkusuyla, hak sevgisiyle insanlara muhabbetle ve hizmetle vazifeden olduğunu bil. Irhamu men fil ardiye kümfis zaman. Küreye arttı bütün mahlukatın merhametli ol ki Allah sana merhametli ol. İmansızlar bu alemden azaba düşer olurlar. Evvela İslam. Lisanen la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Sonra iman kalbe indirilme. Bu kelimeyi Tayyip'e'nin tasdiki kalbe. Sonra bu imanın nuruşu olmakla ikan. Yakınlık Allah'a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 Kur'an-ı Mübin daima genç ve dinç elinde senin düştüğün Hz. Muhammed de önlerindir. Ondan ayrılma ki mutlaka bu yolun sonu hak rızasına çıkar. Allah'ın cennetine çıkar. Allah'ın rızasına çıkar. Allah'ın cemaline çıkar. Zinhar, Allah'ı unutma. En büyük felakettir. Ölümü de unutma. Kışıkılmış olduğun namazı son cuma olarak hatırına getir. Bu cuma günü de son günüm diye hatırına getir. Unutma bunu. Çünkü <gülüyor> Hangimize Hazreti Melek-ül Meft'in atacağı malum değildir. Akşam sıhhatli olan sabah hasta, sabah azil olan akşam zelil olur. Akşamdan zengin olan sabah fakir, sabah fakir olan akşam zengin olur. Sabah hasta olan akşama ifakat bulur, akşam sıhhatli olan sabah alim rahatsız olur. Her şey Allah'ın kudretindedir. Allah'tan ayrılma. Daima Allah'taki mahrum olmayasın. Bu lafz celali hem dilinden söyle hem gönlünle söyle. Hiçbir zaman onun ismini dilinde sevgisinin gönülünden dışarı çıkarma. Vallahi yetkilade aleyhisselam. Ve ihtim en yaşa ila sülatının üstüne.